Hakiki tövbe ile kamil insandan feyzi ilahiyeyi almak için usuller. Kalbe feyzin gelmesine ve hakiki bir tövbeye muvaffak olmanın yedi vesilesi vardır. Bunları yerine getirenin kalbine feyzi ilahi gelir. Hakiki tövbe de nasip olur. Tövbe Cenab-ı Hakk'ın ilk kapısıdır. Onda muvaffak olan her yerde muvaffaktır. 1- Dini ve dünyevi maksadın dışında, fuzuli konuşmaktan sakınmaktır. Bir kimse fuzuli konuşmaktan sakınmaz ise, kalbi uyanmaz. Ve aynı zamanda nasuh tövbesine de muvaffak olması zorlaşır. Tövbe, vahdet sarayının ilk kapısı ise, o kapının anahtarı da dilin susmasıdır. Sözü düzgün olmayanın özü bozuktur, denilir. وَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا Evlere kapılardan gelin. Ayet-i kerimesinin emri ile ilk kapıyı yani tövbe kapısını açmak zamanında muvaffak olmak, her yerde muvaffak olmanın alametidir. 2. Dünyadan çokça bahsedenlerin yanında oturmamaktır. Yani fasık, beynamaz ve münkirlerin, gıybetçilerin meclislerini terk etmektir. Bunların yerinde salih ve temiz ahlaklı zevatın meclisini aramak, ...ve onlarla beraber olmaktır. El-mer'u ma'amen ehabbe. Kişi sevdiği kimse ile beraberdir. Yani, dünyada bir insan kiminle beraber kalkıp oturursa, ahirette de o kimse ile beraber olur. Cennetlik ise cennetlikle, cehennemlik ise cehennemlikle beraber olur. Şeyh Hakim Arvasi Hazretleri, Seyyid Nizameddine, yani Van müftüsüne gönderdiği mektupta şöyle der. İyi adamlarla beraber olan kötü insan iyilerden, iyi insan kötülerle beraber olursa kötülerden sayılır. Onun için iyilerin meclisini seçmek vaciptir. Allah'ın feyz ve bereketi de iyilerle beraberdir. ayeti i kerimede وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ muhsinin. <الْمُحْسِنِينَ> Muhakkak Allah, İilik yapanlarla beraberdir. Hadisi şerifte de, "Xayrujulasa ikum men zekkarakumullah ruyetuhu, wazad fi amelikum mantiquhu, wazekkarakumulakhirata ameluhu." oturanların en hayırlısı o kimsedir ki, görülmesi size Allahı hatırlatır, konuşması dini amelinizi artırır ve ameli de size ahireti hatırlatır. Buyrulmuştur. Artık hakkın huzuruna kavuşmak isteyen zatın, böylelerin meclisinden başka tüm meclislerden tiksinmesi gerekir. Ve bu âli maksattan onu alıkoyan kimseleri de bırakmalıdır. Ki maksadına kavuşsun. 3. İşret ve keyif meclislerini terk etmektir. Çünkü işret meclislerini terk etmeyen, tövbe de etse ibadet yapmaya ve günahları terk etmeye muvaffak olamaz. 4. Dünya lezzetlerini bırakmakla ahiret için ibadet yolunu tercih etmektir. Hubbu'd-dünya <gülüyor> su kulli hatiyetin. Şüphesiz dünya sevgisi her hatanın başıdır. Seni ahiret yolundan geri bırakan her şey dünyadır. Fe mine'n-nâsim men yekûlu rabbena âtinâ fi'd-dünyâ ve mâ lehu fi'l-âhireti min bazı insanlar "Ey Rabbimiz, dünyada bize iyilikleri ver." der. Ona ahirette hiçbir pay yoktur. Yani yalnız dünya nimetini isteyip tercih eden, dünyada lezzetini geçirdiği için ahirette hiçbir nimetten fayidelenemez. Aklı selim sahibi hem dünyayı hem ahireti ister ama ahiretini daha tercih eder. 5 Farz amelini ihmal etmemektir. Hakiki cahil, farz ve vacip ilimleri terk edendir. Farz bilgileri öğrenmeyen insan, dirilerin ölüsüdür. 6. Zalimlerin meclislerini terk etmektir. Zalimleri terk etmeyen, zulmetmeye cesaret alır. Gavs-ı Hizani, eğer sen onları yiyebilsen, onlarla beraber olman faideli, eğer onlar seni yiyebilirlerse, onlarla beraber olman helaktir. 7. Halkın rızasını değil, hakkın rızasını talep ve tercih etmektir. Molla Cami şöyle buyurur. Her bir insan için iki defter vardır. A. Halk defteridir. Halkın defterinde şeref kazanmak isteyen, riya, nifak ve benlikten ayrılamaz. Dolayısıyla, Yalan, iftira ve kibirlilik gibi fena huylara müptela olur. Kalbinde insaf, merhamet yok olur. İçi ve dışı birbirinden ayrılır. Nifakın aslı da budur. İsmi hakkın defterinden silinir. Çünkü kalben inkar eden ve sureten kendisini imanlı gibi gösteren, münafık, tenhada iken farzları terk edip günah işleyen, fakat halk içinde de amelini gösteren riyakardır. Daha doğrusu, imanda gösteriş nifak, amelde gösteriş riyadır. Kendisinde riya ve nifak olan hem halkın hem hakkın gözünden düşer. B- Hak defteridir. Hak defterinde şeref kazanan, başlangıçta ne olursa olsun, Allah Teala nazarında şerefli ve yüce bir mümin, ve muhlis olur. İmanın tekamülü, amelin ihlasından malum olur. Gizlide Allah korkusu kalbinde olan hakiki mümindir. İhlas kemal bulursa hakkın defterinde muhib olur. Muhib olduğu andan itibaren halkın kalpleri ona aşık olur. Yetmiş perde arkasında olsa bile yine meşhur olur. Muhlis insanın imanı güneş gibidir. Hiçbir şeyle gizlenemez. Muhlisin vefatından sonra da ona rahmet okunur. Öbürüne ise lanet. Şeyh Abdul Geylani, cennet anahtarı kelimeyi şahidetten ibaret üç dişli bir anahtardır. Birinci dişi ihlas, ikinci dişi teslim, üçüncü dişi muhabbettir. Bununla cennet kapısı açılır. Yalnız dil ile İslam'a teslimin, ihlas ve muhabbet olmaksızın kâfi gelmeyeceği malumdur, buyurmuştur. İmam Rabbani, Müceddidi Elfisani, bizim tarikatimizin rüknü, esas ve temeli teslim, ihlas ve muhabbettir, buyurmuştur. Bununla tövbe etmek, her iki defterde şöhret kazanmak demektir.